Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Merhaba, iyi haftalar. Canlı yayınla karşınızdayız. Konuğum Meriç Öner. Meriç hoş geldin. Merhaba, hoş buldum Çelenk. Bir süredir ben de İstanbul'da değildim. Daha ziyade kayıt e, yayınlar la karşınızdaydık ve pek de İstanbul değildi gündemimiz. Gezegenin farklı köşelerinden kültür sanat haberleri getiren bir program hariçten sanat. Biz de dünyanın farklı coğrafyalarından sergilere odaklanıyorduk. Bugün ben de İstanbul'dayım. Canlı yayın konuğu Meriç Öner ve konumuzda İstanbul. İstanbul'un belli başlı e, kültür sanat kurumlarından biri ne odaklanıyoruz. Onların uluslararası projelerine. Ama Meriç'le söyleşimize başlamadan önce e, canlı yayın olmasından da faydalanarak iki yarışma duyurusu yapmak istiyorum. Çünkü ikisinin de başvuru tarihleri çok yakın. Sanatçılara yönelik e, yarışmalar bunlar. İlki 36. Akbank Günümüz Sanatçıları Yarışması. Bir ödül de var arkasında. Bu yılki teması yüreği etkileyen haklı güç, tutku başlığını taşıyor. E, 40 yaş altı sanatçılar başvurabiliyor. 21 Nisan son tarihi acele edin. Eğer 35 yaş altındaysanız, daha da gençseniz, Zilberman Mangalerinin e, hem Berlin'de bir şubeleri var hem de İstiklal Caddesi'ndeki Mısır apartmanında programları yürütüyorlar. 9 yıldır sürdürdüğü genç yeni farklı hem sezonun kapanış sergisi olarak Mısır apartmanında sergilenecek. Hem de bu yıl başkanlığını acisane benim üstlendiğim bir jüri tarafından uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilerek seçilen 10 kadar sanatçıya bir katılım ödülü de verilecek ve işleri sergileniyor olacak. Bunun son başvuru tarihi de 30 Nisan bu 35 yaş altı sanatçılar için. Şimdi odamız bugün salt Salt e, Galata Salt Beyoğlu ve Salt Ankara hatta 3 farklı mekanda e, programasyona başlamışlardı tesadüf o ki ne güzel bir e, buluşma ki tam da 7 yıl önce Nisan ayında SALT'a merhaba demiştik. Aslında üç farklı kurumun e, esintilerini taşıyan, onun belleğinden ve mirasından da yararlanan yepyeni bir oluşumdu Garanti Bankası vardı arkasında. Konu Meriç Öner zaten daha SALT açılmadan öncesinde Garanti Galeri'de de, yani bu üç kurumdan birinin bünyesinde de görev alıyordu. Kuruluşundan itibaren SALT'ta görev alıyor. Geçtiğimiz yıl da SALT'ın kurucu araştırma ve programlar direktörü Vasıf Kort'un görevi kendisine temsil etti. E, ne mutlu bir... Bize, bu alandan çıkmış e, genç ve güçlü bir isim artık SALT'ın araştırma ve programlarına yön veriyor. Tam da buradan girmek istiyorum. Yani 7 yıl önce tam böyle 7 yıl güzel bir değerlendirme zamanı bir Nisan ayında SALT Beyoğlu önce açılmıştı. Sonra SALT e, Galata'nın açılışına şahit olduk. Yavaş yavaş işte Ankara'ya yolum benim düştüğünde SALT Ulus vardı o zaman. Onların da programını takip edebildiğim kadar e, değerlendirdim. Sonra üzücü bir haber olarak SALT Beyoğlu'nun kapandığı haberini aldık bir Aralık ayında 2014. 15'in aralığında şimdi ise bir süredir heyecanlı bekliyoruz açıldı açılacak yakında açılacak diye ve yarın açılışı evet. yapılıyor. Hem de benim yani 90'lı yıllarda öğrenciliğimde böyle en hayran olduğum e, güncel sanatçılardan Aydan Murtazaoğlu ve Bülent Şangar'ın kapsamlı bir e, sergisiyle yarın Salt Beyoğlu tekrar hayatımıza giriyor. Ankara'da da programlar devam ettiğine göre Salt'ın yine o bir bütünlüklü olarak programına tam gaz devam edeceğinden bahsedebiliriz. E, sen dediğim gibi görevi geçtiğimiz yıl vasıf Kortundan devraldın ama zaten her zaman araştırma ve programasyon ekibindeydin. Direktör yardımcısıydın. Salt öncesi dönemin de e, biliyorsun. Ve bu e, yedi yılı çok kısacık böyle nasıl değerlendirirsin? Bu iddialı bir soru. Ee, Uzun iddi... cevap vermene gerek yok. Çünkü hemen Beyoğlu'na bağlayacağım. Evet. E, Salt Beyoğlu'nun yeniden yani mekansal olarak da işlevsel olarak da yeniden yapılandırılması söz konusu oldu. Hem belki bazı zaruretler vardı. Hem de siz bütün bu yılları değerlendirerek tabii ki tabii. tekrar elden geçirmek istediniz. Buna bağlamak istiyorum. Kısacık da bir tabii vasıf kortunu anmadan olmaz. Onun 2011'de açılış ...öncesi böyle basın bültenlerinde yer alan cümlesini de alıntılamak istiyorum. Tam da bunun üzerinden soruyorum Tabii. çünkü. Daha açılmadan birkaç hafta önceki basın e, bülteninde, 2011'de... ...yeni kurum, devasa boyutlarına rağmen konuksever ve tartışmacı olacak. Mütevazi bir anlayışla çalışarak araştırmaya ve bellek oluşturmaya olağanüstü önem verecek. Salt'ta hazır modelleri takip etmek yerine kendi gerçekliklerini oluşturmaya çalışacağız. Paket proje sunmak yerine izleyicilerin kurumu kullananların katkılarıyla ile ilerleyeceği öneriler, katılımcı projeler yapacağız. Yenilikleri denemekten ve hata yapmaktan çekinmeyeceğiz dedi. Bunun üzerine bir takım hatalar da yapıldığını yani hepimiz gördük. Örneğin yani benim Narcisane Beyoğlu ile ilgili ufak tefek eleştirilerim vardı. Benzerlerini başkaları da yapmıştır. Bir kısmı değerlendirilmiştir. Ya da çok daha ötesi de tabii yapılmıştır. Ama o giriş forum alanının başta böyle çok soğuk e, ve de hani burada konuksever ve tartışmacı kelimelerini kullanmış Vasıp Kortun ama çok da ona uygun olmayan bir yanı vardı. Ben sergi alanlarını salt boyunda fazla büyük. Buluyordum. Dolayısıyla sergilerin onları böyle doldurmaya çalıştığını, birden fazla serginin neredeyse mecburen doldurmaya çalıştığını düşünüyordum. İki ayrı yerde, iki ayrı auditorium, Salt Galata, Salt Bey acaba hepsini programlayacak kadar materyal, malzeme, enerji, bütçe var mı diye sorguluyordum. Hatta Salt Galata o açıdan bazı noktalarda daha kompakt bir programasyon için bana daha cazip bile şey gelmişti. Yani bunlar benim böyle ilk etapta. Hı hı. Sanki şimdi Salt Bey Beyoğlu'nu evriltirken biraz bunlara da bakan bir şey var ya da nelere baktınız? Bu yedi yılın sonunda Salt Beyoğlu neye evriliyor? Evet. Ee, öncelikle bu ilk baştaki iddialı çıkışın e, demin alıntıladığın çok yüksek oranda gerçekleştiğini düşünüyorum. E, hataların da onların e, gerçekleşmemesine vesile olmaya değil tam tersi bir biçimde geri dönüp e, çoğu zaman düşünmeye e, iten e, şeyler olduğunu biliyorum. Hı hı. Bizzat yaşayan birisi olarak. Ee, ama neticede mesela senin beklentini karşılayacak bir forum değişikliği yok <gülüyor> Salt Bayoğlu'nda. Şöyle bir mesele vardı ancak o tarihte de iki yapıyı aynı anda açamamıştık. Yani Biz Salt Bayoğlu'nu ve Salt Galata'yı bir fasılayla e, açtık. Hı. Kasım'da açılmıştı Salt Galata. Ee, o iki yapının birbirini tamamlaması, dolayısıyla hani birbirini çok taklit etmeden var olması söz konusuydu. E, Salt Galata'nın dediğin o kompakt hali e, bütün o e, kullanıcıyla daha yakın temasta olmanın aracısı olan şey. E, her şeyden önce orası daha içine kapalı ve bir araştırma peşinde olmaya olanak tanıyan e, bir yer. En başından öyle kurgulandı. E, bizim ofislerimizin de olduğu bir yer. Gerçek karşılaşma, daha doğrusu gerçek demeyeyim ama e, işin ötesinde bir karşılaşmaya, e, ayaküstü karşılaşmaya e, imkan Hı -hı. tanıyan bir yer orası bizim beklentimizin üstünde bir verimde işledi. Bizi köşeye sıkıştıracak kadar <gülüyor> diyebilirim mekansal olarak <gülüyor> Sabahları bile. sıra oluyor. Ben de bazı araştırmaya geliyorum. Eşim de düzenli kullanıcılarından bazen sabahları kapıda sıra oluşuyor resmen. Evet. Ne güzel bunu evet. görmek. Bir araştırma evet. kurumunda kapıda insanların sıraya girdiğini, bu kadar yoğun kullanıldığını görmek. Evet. O yüzden de belki o o atmosferin gerçekten Galata'ya özgü olduğunu, o yapının ...bence bunu kaldırabilecek şekilde... ...dönüştürülmüş olmasının... E, ...mermer bir eski... E, ...gerçek Osmanlı Bankası... Hı hı. ...merkezin ona dönüştürülmüş olmasının... ...yapılmış en kritik şey olduğunu... ...söyleyebilirim. Yani mekansal hı hı hı hı. E, tarafından e, bakarsak. E, yolunda da... ...düzenlenememiş ve zaman içerisinde... ...bazı e, beklenmedik... E, ...gelişmelerle de... o düz ...ilk düzenlenmiş halinden... E, ...geriye dönmek zorunda kalmış bir takım şeyler vardı. Bu aslında e, forumun kendisi de bir deneme alanıydı. Hı hı. Orada hata yaptığımızı e, çok kere e, zaten söyledik. Ancak oturmak üzerine ve e, hemen caddeyle birlikte e, bir bir bakıma şöyle söyleyeyim... ...kafeleşmek üzerine e, yaklaşmak çok ters, hala çok ters. Dolayısıyla hı hı. forum hala e, bir geçiş mekanı. E, ama o geçiş mekanı halinde biz bir zaman sonra... E, Kimi işlerin orada iyi yuvalanabildiğini... Kimi küçük programların orada iyi yuvalanabildiğini fark ederek... E, ...daha hareketli kullanmaya başlamıştık. E, yarın açılan sergide de orada aslında bir işle e, karşılanıyorsunuz diyeyim. E, sonrasında da değişimli olarak kullanacak. Ama en büyük farklılık... E, ...son dönemin gerekleriyle dördüncü kata taşınan Robinson'un birinci kata inmesi Hı. bizim açımızdan. E, ve... Eskiden Robinson'u ağırlayan sonra e, Ahmet Öğüt'ün e, başlattığı e, Acil mektebini hı hı. ağırlayan mekanda eskiden adı kafe olan yerle birleşerek bir mutfakçık haline geldi. Dolayısıyla birinci katta ve ara katta e, kendi başına sirkülasyonu olabilecek e, sürekli kullanıma ve o, o belki de söylediğin daha davetkar şeye hı hı. yakın e, bir dokunuş var. E, hani Açık sinema bizim için hep içinde oturup ...dinlenebileceğiniz bir yer olarak... ...programlanmıştı. Bir ölçüde kullanıldı. Ama şimdi... ...ara katı da zaten hem yeme içme... ...hem tartışma, hem oturup çalışma... ...mekanı olarak kullanılıyor. şansı Orası bir sergi alanı değil artık. Değil. <gülüyor> Robinson Crusoe'nun... ...devamında mutfakla birleşiyor. Dördüncü kattaki... ...bahçemizde... ...bir kış bahçesi olduğunu kabul ederek... ...iyi bir botanik seçkiye... Hmm. ...ev sahipliği yapıyor. Orası da yine kamuya açık... ...kullanımına devam ediyor. İkinci ve üçüncü katta e, sana büyük gelen, bizi hep çok mutlu eden sergi mekanları aynı şekilde duruyor. Ben Salt Saltbeyoğlu'nun tam tersi e, sergi mekanlarının şeyin e, boyutunun e, aslında başka türlü sergi yapmanın imkanlı olduğuna, e, yardımcı olduğunu hep düşündüm. E, biraz daha nefes alarak bir şeyi görüp araya bir boşluk ...koyup sonra iki adım attıktan sonra... ...başka bir şeyle karşılaşmaya... ...olanak tanıyarak... Yani ...onun için biz çok heyecanlı bekliyorduk. <gülüyor> Harika. <gülüyor> bir tabii yani... ...Aydan Murtazağlu, Bülent Şangar sergisi için... ...öyle çok bir yere gerek var. <gülüyor> Benim zaten anladığım kadarıyla... ...kendi şeyim şu anda anladım... ...o ara kat bence orada ekstra evet. bir sergi daha yapılıyordu ya... Çok ...ve o problemli de bir mekan olduğunu düşünüyorum... ...orayı zaten sanki çözmüştürüz başka bir şey için. Evet. Kullanıyor durumdasınız. Evet. Peki Beyoğlu çok konuşuldu Beyoğlu bitti öldü <gülüyor> yani işte e, Beyoğlu artık bize ait değil diyenler. Beyoğlu'ndan taşınan galeriler. Çok Beyoğlu'na uğramayan e, eskiden işte Beyoğlu'nun bohemleri Müdavmi vesaire. müdavirler. Eski evet. e, Ben buna hiç prim vermeyenlerdenim yani her yerde de söylerim zaten ortaokul itibariyle Beyoğlu'ndaydım her zaman bütün hayatım orada geçti. Hem eğitim ve iş hayatım hem özel hayatım. Dolayısıyla Beyoğlu Daha neler görmüştür şimdiye kadar daha neler görecektir kolay kolay bitmez diyordum. Hakikaten yapı kredinin açılması işte Salt Saltbeyol'un tekrar açılıyor olması İstanbul Modern'in mahalleye geliyor olması pek çok işte galeriler gidiyor dönüyor ama farklı yerler oluşuyor vesaire derken Beyol'u kurtardık. Diyorum. <gülüyor> Ama bir taraftan da tabii Be Beyo'nun değişen bir yüzü de var, bir demografisi de var. Bunda kabul edelim İstiklal Caddesi'nin. Bunlarla ilgili Salt Beyo'nun programasyonu adına bir şeyler müsünüz? Nasıl bir yorumun olur? Ya programı dışarıya göre değiştirmek sanırım Salt'ın yapabileceği en son şey. Çünkü çok hem kendi içini hem dönemleri hem meseleleri kurcalayıp oluşturuyor. Dışarıdaki Kullanıcıyla sohbet etmekle dışarıdan bir talebi ya da dışarıya uygun bir şey üretmeye çalışmayı <gülüyor> hedeflemek arasında çok büyük fark var. Yani hedef kitlesi olmayan bir kurumdan bahsediyoruz. O yüzden yaptığımızı benzer şekilde yapacağız. Fiziksel bir takım değişiklikler öngörülürken biraz orayı da benimseyebilecek içinde daha senin demin vurguda bulunduğun yani o konukseverliğin hissedilebileceği bir şeye gitmeye çalıştık. Bunda mutlaka Saat Beyoğlu'nun pardon yani genelde istiklalin değişiyor hı hı. olduğu e, zamana denk gelmek ve biraz sahiplenecek e, birlerin içeride olması gerektiğini bilmek e, katkıda bulundu. Ben böyle, böyle gelecekle ilgili konuşmayı en beceremeyen insanım. <gülüyor> o yüzden e, hep senin gibi ben de istiklalle ilgili soruya yanıt verdim. Ya Her değiştiğinde de başka bir şey öğrenme Fırsatı tanıyan bir yer aslında Beyoğlu. Ee, kendi içerisinde tarihine baktığınızda geri döndüğü, kendine yeniden döndüğü yerler de var. Yani alışveriş de öyle bir şey aslında e, İstiklal Caddesi için. Bir takıntı tarafından bakmayınca hep e, konuşacak, e, müzakere edecek şeyler çıkıyor. Kapıyı açtıktan sonra galiba biraz daha tekrar konuşmak ...lazım nasıl olmuş diye. harika <gülüyor> Ama hoş geliyorsunuz Beyolun'da geri... <gülüyor> ...diyebilirim ol, net bir şekilde. Salt bizim herhalde yurt dışına çıktığımız zaman... ...yani İstanbul dediğimiz zaman... ...platform da biraz öyleydi. En azından güncel sanat alanından geldiğim için... ...bunu söyleyebilirim. Salt da gururla yani genelde insanların... ...sanat çevresinde insanların, araştırmacıların bildiği... ...Salt'ta neler oluyor diye sorduğu... E, ...Türkiye'yi bu alanda... ...iyi temsil eden kurumlardan biri... ...uluslararası işbirlikleri yönüyle... ...çok güçlü her zaman böyleydi... Ee, ve de senin oranın araştırma ve programlar direktörü olarak başlattığın yeni yine hani uzun soluklu hem bir seri niteliği taşıyan hem de yine bu uluslararası e, sanat kültür çevreleriyle entegrasyonu güçlü onlarla bir sohbet bir, bir ilişki ağı içerisinde ortaya konan bir seri var geçtiğimiz hafta. İlki hayata evet. geçti Salt Galata'da sohbetler, conversations. Aslında e, benim açık radyoda yürüttüğüm bu hariçten sanat programının asıl çerçevesine de o giriyor uluslararası niteliği olması itibariyle. O yüzden onu da konuşalım istiyorum. Yani ben de e, açılışına basın toplantısına gitme fırsatı buldum. Güzel etkinlikler de e, düzenlediniz. Ama nedir bu sohbetler? Yani şunu sormak istiyorum... E, Diğer uluslararası proje ortakların, ortaklıklarından... ...diğer kültür sanat evet. kurumlarının yürüttüğü... ...ya da Türkiye'ye gelen araştırma temelli... ...diğer sergilerden farkı ne olacak? Ne Ve ilkinde ne, nereye evrilmesini planlıyorsun? Kimlerle bu sohbetleri yürütmeyi planlıyorsun? Evet, güzel bir soru. Çünkü e, uluslararası diye böyle bir anahtar kelime atıp... E, ...içinden çıkmaya çalıştığımız e, şey değil <gülüyor> gerçekten. E, sohbetlere biz bir sene önce <gülüyor> başladık. Yaklaşık Mart herhalde 2017'de başladık... E, Bu senenin programlarında e, ortaya çıkabilmesi için iki farklı e, kurumdan iki kişi davet ettik. Biri Sohrab Muhabbi, biz çalışırken e, Red Cat'teydi ama şu anda e, Sculpture Center'da e, görevini değiştirdi, küratör olarak çalışıyor. Diye de Van Vanabe Müzesi'nden Ayntolundaki Annie Fletcher Hı -hı. oranın baş e, küratörü. Sizin düzenli olarak kurumsal ortaklıklar yaptığınız bir müze, Stefan. Vanabe evet. bu internasyonellede de vardı. Evet, örneğin. konfederasyon, hani bu iki Hı -hı. kişiyle de tanışmaya vesile olan e, Hı -hı. şey aslında internasyonelle konfederasyonu. E, ancak bizim çoğu zaman yaptığımız ortaklıklar, kimi zaman bir koleksiyon gereğinden. Olabilir. Yani Van Abel'e mesela böyle bir sene süren bir sergi dizimiz oldu. Kimi zaman bir uzmanlık gerektiği için olabilir. Bunu da hani yurt dışı ya da yurt içi olarak ayırmıyorum. Biz bir konuya merak sardığımızda o konuyu bizden daha iyi tartışacak Hı -hı. birilerini davet edip çok çalıştık. Belki unutulmuş ama çok sevdiğim yerelde modernler sergisine Hı -hı. örnek verebilirim. Sovyet mimarisiyle ilgiliydi. Bunu çalışan bir ekip ve onların yanındaki 15 araştırmacı ile geldi o serginin bütün şeyi, çerçevesi. Ee, diğer bir yol e, zaten belki bir, bir kişiyi doğrudan e, yani konudan önce de kişiyi tanımak <gülüyor> ve e, tespit etmek olabilir. Hani bunların hepsi elbette program yapmak için hem çok tipik hem çok geçerli hem de yine bir açıklığı barındıran tutumlar. Ancak sohbetlerin kendisi biraz e, sergi yapmak meselesini dert etmekle. Genelde hani bir ritmin içerisinde sürekli e, üretimde bulunan e, kurumların Bu kendi şebekelerini çok hızlı bir şey hazırlayabilmek ya da daha önce gördüğü ve beğendiği bir şeyi olduğu gibi bütünüyle getirebilmek gibi reflekslerle örülüyken Sergi yapmanın kendisinin bir tanışma konuşma ve sohbet etme ortamı olmasına dair bir girişim Bunu da en iyi şöyle tarifleyebilirim sanırım Biz davet ederken Ee, Sohrab'dan ya da Eni'den e, belki de sonunda bir sergi çıkmasaydı da e, hı hı. o tarifi yapmadan e, ve e, önerebilecekleri işin hiçbir e, ön kıstasını koymadan çağırdık. O yüzden de çok uzun süre aslında biz saltan ne yaptığımızı e, belki bugün İstanbul'da olmanın ne demek olduğunu, 2011'de İstanbul'da olmanın ne demek olduğunu... ...onlarla konuştuğumuzda erişebileceğimiz... ...bizim günlük dolaşımımızda olmayan... ...kavramların ya da kişilerin... ...bizim için ne ifade edebileceğini... ...sohbet ederek başladık... ...sohbetle konuşma arasında... ...bir fark var, biz... Yani ...sen zaten en başında... ...hem auditorium hem walk... ...açıksın ama bütün bunlar nasıl dolar dedin... ...gerçekten İstanbul'da şu anda... ...çok yüksek tempolu bir... ...etkinlik hı hı. üretimi var... Bunların kaliteli ya da kalitesiz olduğunu ayırmak da bana düşmez. Ama bir yerden sonra kendini tekrar etme potansiyeli hı hı. çok yüksek. E, diğer taraftan da e, tebliğ olmaya daha müsait şeyler. Çünkü e, siz bir konu için davet ettiğiniz birisini konuşturuyorsunuz. Ve her ne kadar bütün kamu programlarının ben karşısında yine bir insan daha oturduğu için e, potansiyeli olduğunu düşünsem de sohbet etmeye niyet etmek başka bir, bir mesele. Şey. Hı hı. Buradan da bir sonucu açıklamaktan çok o, o süreci hem yaşamak hem de birlikte evirmek çevirmek mümkün oluyordu Hatta çok rahatlıkla söyleyebilirim şimdi ilk açılan sergi tanımsız hizmetler Hı -hı. bürosu South Ben de onu somut olarak orada bunu nasıl görüyoruz? Yani o serginin bütün oluşum süreci Zaten Sohrab'ın bütün burada bir şey yapmaya yaklaşım süreci aslında sohbetlerin tadını da bir bakıma belirlemiş oldu. Sergi içerisinde Salt Galata'nın kendine kurduğu kullanıcılarıyla çok çeşitli düzeylerde diyeyim. Yani illa her zaman kullanıcı demek yaptığımız her şeyi bilen ve her şeyle ilgilenen hı hı. insanların var olduğu anlamına gelmiyor. Bütün o katmanları... ...görerek e, kültür kurumunun, serginin, sanatçının e, ve sanat işlerinin durdukları yeri e, sorgulamaya e, bir adım oldu. E, sonra ilk davet ettiğimizde e, onun 15 dakikalık bir konuşmasından e, kendisine yönelmiştik. Hı hı. Adap üzerine e, iki kelam ediyordu aslında. Hı hı. E, bu bir iş yapmanın, onun görünürlüğünü sağlamanın bütün bunlar daha... Üst düzeye çıkınca alttaki etik diyeyim ama tam Hı -hı. kelime bulamadığım için başka değerler biraz ya çok geri planda kalıyor ve işleyişin içine dahil olmuyor. Çünkü biz sonunda bir ürüne bakıyoruz ve o ürünün mükemmelliğiyle kendimizi çok meşgul ediyoruz. Ya da belki daha kötüsü o ürüne kaç kişi geldi, kaç kişi baktı Tabii. diye bir şeyin... E, Başka derdine. başarı kriterleri evet, var. Krit önümüzde, evet. Yani, yani başarı ve kriterler başarı üzerine e, yoğunlaşıyoruz. İşte bunlardan çok uzak bir şekilde hakikaten e, bütün o programı e, çalışabildik. Ve bunlardan çok uzak olmanın kendine başka bir m, ortam kurabildiğini... hani ...hem Sohrab'la sohbet ederek hem de e, onun yaptığı sergiyi aslında e, şahit olarak e, gördük diyebilirim. Ne kadar devam edecek tanımsız hizmetler bürosu tamam. bu Salt Galata da bu arada evet. ama Annie Fletcher'ın yürüteceği program umarım birazdan geleceğiz o Salt Bay yolunda olacağız evet, mesela. Evet. mesela mekanla bir bağı yok bunun aslında Salt üzerinden Tamamıyla, devam ediyor e, Evet e, bir, bir e, en başta gelen e, konuşmalara başlanan noktada tarihleri ve yerleri belirledik aslında o da sohbetin Hı -hı. bir parçası oldu Sohrab'ın yani şu anda açık olan Tanımsız Hizmetler Bürosu Saltkata'da 15 Temmuz'a kadar hı hı. açık Yaz ortasına kadar evet. devam ediyor Sonrasında da, da e, Eylül'de e, Tam tarihini aşağı yukarı biliyorum Ama daha sonra tamam, Yeni herhalde. sezonda yeni. Evet yeni sezonda Annie Fletcher'la Saltbeyol'un da e, Bir program yapacağız Bir de e, enteresanı zaten Biz bu davetin bir zaman sonrasında ile ve Sohrab'la bir hafta arayla Yine İstanbul'a geldiklerinde e, Sohbet ederken Hiç böyle bir şey daha önce yapmamıştım dedi herkesi. Ben de, de dedim ki biz siz bir şeyler yapmayı biliyorsunuz diye çağırmıştık ama yine salta gelince hep böyle oluyor. Daha önce hiç denemediğim bir şey yapayım deyip bir şeyin içinden çıktınız. Bu, bu aslında şey e, hoş bir his tabii ki Çok burada. Yani bizim program ekibi olarak kullandığımız imkanların başka türlü paylaştırılması ya da onlarla konuşarak bizim de tekrar düşünmemize vesile olan bir tarafı var sohbetin tabii ki. En temelde okay. işaret ettiği bu. Peki Eni ile sohbetler, muhabbet nasıl devam ediyor? Onu da sorayım. Birkaç diyor vermek ister misin bize kısacık? Eni aslında birkaç e, sanatçı ile daha yakından çalışmaya başladı. Ama Hı -hı. onun adına çok konuşmak istemem. Şu anda e, aklında biraz e, bilim kurgu üzerinden bugüne bakacak. ...bir yaklaşım var. Hepsi tamamıyla... ...değişebilir de okay. tabii ki sen de bilirsin. Evet, yani. Sohbetlerimiz <gülüyor> evet. neye evrilecek onu... ...Eylül ayında göreceğiz. Çok da güzel... ...açılış etkinlikleri yaptınız. Onlarla... ...tamamlayalım isterim programı. Sergi... ...açılışı kapsamında yani geçtiğimiz hafta... ...Salt Galata'da bir çizim seansı... ...zaten bir işe de bağlanıyor. İsmini kesinlikle doğru telaffuz edemeyeceğim. John. John, Ama John sonra... Wu. Okay, <gülüyor> John kısaca. Wu. Tamam. Ve David Bernstein'ın da... ...Obsesi Çay Seremonisi... ...programları vardı. E, hakikaten ilginçlerdi. Başka programlar... ...karşımıza çıkacak mı? Ee, sergi süresince çok yok ama... ...kapanışına doğru tekrar... ...bir iki tanesini e, yineleme... ...şeyimiz fırsatımız... Ha, ayn olacak. Aynısını. Ee, David Bernstein gelecek... ...tekrar... ...John'la da konuşuyoruz... ...bizim için çok beklenmedik bir katılımdı aslında... O gün, orta, ...günün orta saatinde... Evet, o ...çizim evet, seansında evet, beraber... ...John'un kurduğu atmosfer... ...hakikaten beklenmedik bir program oldu özellikle uzaktalar. Biz ister miyiz? Ben çay seremonisine özellikle gelmek istiyorum. Çizimde çok kötüyim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ona cesaret edemedim ama çay seremonisini kaçırdım. Gelmek isterim. Neydi bu çizim seansı ve çay seremonisi? O şekilde programı tabii, tamamlamış olurum. John Wood resim yani çizim dersi veriyor ama bu çizim dersleri üzerinden aslında bütün sanat eğitimini sorguluyor bir taraftan, bir taraftan da çıkan sonuç ürünleri koyduğunda hangisinin sanat olduğuna kimin karar verdiğini sorguluyor. Sergi içerisinde zaten e, koyduğu iş ...daha önce birlikte çizim dersi yaptı... ...öğrencilerden topladığı işler... ...yani onun sayesinde o öğrencilerin işleri sergileniyor. ...ama aslında öyle olmuyor... ...hepsi bir arada e, yer alıyor... ...Salt Galata'da görebilirsiniz, evet. buradan duyuyorum... ...çok eğlenceliydi, ben tekrar gelip bakacağım mutlaka... Ee, ...peki şey... E, ...David Bernstein'ın... ...çay seremonisi. ...David Bernstein'ın çay seremonisi de... ...aslında e, yine... ...kendiniz gidip e, inceleyebileceğiniz... ...onun Obsessiz adını verdiği... ...bir dizi e, nesnenin... ...çevresinde sohbet etmek üzerine kuruluydu. E, nesnelerde... E, ...zaten Saat Galata'da... ...eksi birde... E, ...kendiniz oturup dokunabileceğiniz şekilde... ...hazır duruyor. Belki hiç kimse yokken... ...aklınıza gelmeyi ama Dokunabilirsiniz. <gülüyor> yani orası vakit geçirmek için... E, ...yumuşak e, bir halı serili... ...güzel bir e, hafif bir sedir... ...rimsi yer diyeyim. E, o zaten 15 Temmuz'a kadar... orada bizi ...çayı bekliyor. olmasa da olacak. Çayın kendisini de sanırım... ...Saat Galata'daki kafede... E, elde etmek mümkün. Tamam, heyecanla bekliyoruz. Meriç Öner ile birlikte dedim. E çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim ben. E, yarınki açılış içinde iyi çalışmalar diliyorum. Çok Eminim ki son dakikada hala evet. çözülmesi gereken şeyler vardır. Aksi olmaz. E, Salt Beyoğlu yarın açılıyor buradan duyurmuş olalım. Aydan Mutteza oldu. Bülent Şangır'ın bugüne kadarki en kapsamlı sergisiyle Salt Galata'da ise Sohbetler kapsamında bu serinin ilk ayağı olarak nitelendirebileceğimiz Tanımsız Hizmetler Bürosu 15 Temmuz'a kadar izlenebilir. Önüm Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri okay.